Ali Öz'le beraberiz tarlabaşında, bizi ağırlıyor mu aslında? Mekanda. <gülüyor> evet, mekandayız. Tarlabaşı fotoğraflarını bir süre önce internette gördük zaten ve o günden bugüne de aklımızda sizi yakalama Ama siz de çok e, sabit bir hayat yaşamıyorsunuz esasında. Özellikle bu son serginiz sizden duyduğumuz kadarıyla Türkiye'ye gezmekte, Türkiye tarihinden bahsediyorum. Daha önce konuşmuştuk zaten zaten. Nasıl sergi, şu anda neleri geziyor, insanlar nasıl karşılık veriyor? Ee, sergi, şu anda 20. sergi oldu, 17 Nisan'da İzmit'te açılacak, 19 Mayıs'ta Kuşadası'nda açılacak. Yani 20 şehirde falan açıldı. Tabii onlarla birlikte ben de gidip serginin başında 1-2 gün kalıyorum. İşte en son Urfa'da açtık, çok ulaştık bir açılıştı ve 2 günde 1000 kişi falan izledi tepkiler çok güzeldi. Yunan şehirde açtık. Ki ben e, Kürt illerinde sergi açmak bana çok eee olarak çok ilginç geliyordu. Birçok e, fotoğraf dernekleri ve sivil toplum örgütleri bu sergiye sahip çıkıyor, istiyorlar falan. Tabii. Tek sahip çıkmayan da maalesef CHP. <gülüyor> Onu da burada hemen belirteyim. <gülüyor> Mesela İzmir'de aç, e, açtık gelsin. İzmir'de bu sergi ama İzmir Barosu'nun davetlisi olarak açtım. Ama ne İzmir Belediyesi'nden, ne e, Antalya Belediyesi'nden, ne böyle CHP'li belediyelerden e, böyle bir e, ilgi göremiyorum. Neye bağlıyorsunuz bunu? <gülüyor> ya, yani, bana, te teorik olarak bakıyorsam ama böyle bir sergi en fazla e, CHP'nin sahip çıkması lazım, Demokrasi, şeyi, sosyal demokrat geçiniyorlar. Ama en sırtını bunlar oldu. ve evet. anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Evet, evet konuyu çok dağıtmak istemiyorum bir parantez olarak merak etti mesalsin onu soracağım. İran şehirle İran e gitmesi sergilenmesi oldu. Yani oradaki belediye mi? Eee Urfa'da fotoğraflarını davet etmişti. Hı. Bu arada şeyden e, İran Belediyesi'nden Sosyal sos, Sosyal Kültürler İşler Daire Başkanı Müdür Şehmuz Bey istedi. E, 300 kişilik bir açılış oldu. Yani İstanbul'da bir sergi o kadar insanla gelmez. Ee, çok çocuk farklı insan grupları çok iyilerdi yani. Evet, biz bir dönem açıklayıcılar içinde toprak su komünlerinden bahsederken Viranşehir'e kısa bir ziyaretimiz olmuştu. Orada mesela ben Viranşehir Kültür Sanat Merkezi'ni görünce gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü bu kadar küçük <gülüyor> yani küçük bir alan sonuçta fazla insanın yaşamadığı bir yere göre gerçekten tam bir kültür sanat kompleksi yapmışlar. Evet çok çok, büyük. çok başarılı gelmiş. Hatta ben onlara bir takım önerilerde bulundum. Yani daha aktif olabilmeleri Hı. için falan. Çünkü hakikaten bizde problem şu, çok büyük binalar var. İşte çok büyük adliyeler var, içi boş. Çok büyük hastaneler var, içi boş. Yani çok büyük kültür kompleksler var ama içi boş. Evet. Ee, yani içini doldurmak lazım. Ee, yani e, hizmet sektörü zayıf bizde. Yani iş yapmak bu anlamda yetersiz eee çok güzel. Onların festivalleri falan varmış. Bayağı aktifler yani konuda. Evet, evet. Evet, burada yani hoşgünel dediğiniz çok önemli. Aslında biçimsel olarak yerine getiriliyor birçok şey ama insanla teması konusunda hani hem sanatın hem politikanın ciddi bir eksik olduğunu da söylemek söyleyebiliriz yani. Yani ben bunu hastanelerde gözlemliyorum. Dev hastaneler yapılmış, dev adliyeler yapılmış. Evet. Ama bürokrasi ve iş yapmamak üzere sistem, insanlar böyle hiçbir iş evet. yapılmıyor yani. Yani. yani. Belki buradan kurumsal olandan evet. Evet barınmaya, kişisel olana ve tarla başına geçebiliriz esasında. Burada da şimdi yeni bir proje var. Proje diyorlar buna. Ee, binalar yapılacak. Fakat da binalarda şu andaki tarla başı sakinleri yaşamayacak. Başka bir şeye hizmet eden binalar ve bu epey uzun zamandır devam eden bir süreç ve siz de bu sürecin bir kısmından sonra dahil olduğunuz, kendi işiniz üzerinden dahil olduğunuz fotoğraf çekiyorsunuz. 10 aydır sanırım devam ediyor. Evet, evet. Şey Nasıl başladığını biraz bahsedebiliriz. Ondan girelim Demin geçtiğim sokak Pelin'in sokak dediğim sokak vardı ya Ben Orada işte yaz vakti falan Böyle bir ara falan içerken Orada dikkatimi çekmiş, ilgimi çekmiş Hoş fotoğrafta ilginç şeyler çıkıyordu o Demin selamlaştığımız insanlara Ben o dönemde mesela masa üzerine makineyi Koyup çekiyordum falan Çünkü bir samimiyetim yoktu Sonra bu tarlabaşı yıkmanın Yapılacağını duydum ben kentsel dönüşüm projesini kullanacağını duydum e Dedim ki burası kaybolacak, yok edilecek bir kü kültür, aynı zamanda bir tarih, aynı zamanda mimarisi olan bir yer. Çünkü ben bu sıkıntıyı Zeytinburnu'nda yaşadım. Zeytinburnu, kazı Çeşme çok ilginç bir yerdi. Çekmiştim ama bu kadar derinliğine çalışmamıştım. Mesela şimdi kazı Çeşme'yi insanlara nasıl anlatabileceğiz? Fotoğraflarla, e çekebildiğimiz fotoğraflarla. Bu tarla başında böyle bir proje olacağını düşündüm. E ve ondan sonra içine girdim. Ee, ve on ayda ne, neredeyse geceli gündüzdü. Sabah çıkıyorum meydan, günüm burada çıkıyorum gece yarlarına kadar. Ee, Olamayıştı ilginç şeyler ee, gözlemledim tabii burada. Ee, Talabaşı ne belki e, konuşuyoruz? Mesela Karslı Çeşme dediniz. Hani e, bu soyulmaştırma kentsel dönüşüm İstanbul'un birçok semtini. Başına gelen bir hikaye esasında ama mesela Kazı Çeşme ile karşılaştırsan, karşılaştırmanızı istersem, iki yerde de çalıştığınız için buranın özelliği nedir? Yani bizim ilk aklımıza gelen esasında ciddi bir hani e, merkezin kültür sanat eğlence merkezinin hemen yanı başında e, yani birçok insanın geçtiği bir bulvardan bahsediyoruz ama sol tarafta değil hep sağ yönerim var. Resmen bir demir perde çekilmiş. Siz e, bize anla, anlatıyorsunuz gerçi fotoğraflarınızla ama gene de mesela Kazlı Çeşme ufak bir karşılaştırma belki... Ya Kazlı Çeşme'de deli fabrikaları vardı. Orada evet. işçiler e, olaylı zor koşullarda çalışıyorlardı, yaşıyorlardı, eylemler yapıyorlardı, grevler yapıyorlardı. E, şehrin içinde bir merkezdi. E, o e, binalar çok eski binalardı belge anlamında çok önemliydi. Ve evet. bir gün orayı tamamen yok ettiler. Şimdi insanlık kazı de deri fabrikalarının olduğu orada işten çalıştığı bir mekanı asla hatırlamayacaklar. Çünkü bizde belge geleneği yok zaten. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela bu ülkede depremi anlatan bir fotoğraf albümü yok. Ciddi bir fotoğraf albümü yok. Doğru. O yüzden ben şey diyorum, Aziz Nesin'in dediği gibi hafızasız, beynsiz bir toplum yaratılıyor. Yani unutturt, her şeyi unutturulmak evet. üzerine. Evet. Yani şimdi dolayısıyla ben e, başını bu mantıkla çektim. Ben şunu biliyordum kentsel dönüşümü engel olamayacağımı biliyorum. Ama hiç olmazsa gelecek insanlar burada tarlabaşı diye bir hayat yaşanıldı. Tarihi binalarıyla, tarihi dokusuyla, yaşam kültürüyle, işte göçle burada gelmiş. ...çok farklı insanlar barış içerisinde burada bir arada yaşıyorlar. Evet. Zincisi, Kürdü, Romani... ...Türkü, her ikisinden insanlar burada. Kendi kuralları var. Hiç kimse kimseye fazla bulaşmadan... ...kavga çıkmadan... ...burada... E, ...komün gibi yaşayabildiler. Evet. Yaşıyorlar. Halen de yaşıyorlar aslında. Hala da yaşıyorlar tabii. Ama bu e, Tarbaşı projesinin... ...inanılmaz bir biçimde yayılacağı... ...iddiası var tabii ki. Dolapdere'ye kadar. Şimdi sırayla buradan... Örnek alınarak hı hı. E, yani tamamını e, tam yapamıyorlar çünkü e, problemler var kolay değil insanları mülkünden uzaklaştırmak. Bir de ben şunu anlamıyorum yani anayasanın en temel e, güvencesi mülkiyet hakkıdır. Burada mülkiyet hakkı gasp edildi. Yani evet. öyle örnekler var ki şurada Adem Peruk var ben her zaman söylüyorum 350 metrekare adamın arsası var bu var, şey dükkanı var. Hı hı. Bulvar üzerinde, evet. adama 180 bin lira para vermişler. Bu kafadan cift trilyonluk bir mülk. Ee, ne bileyim, az ileride köşe başında bir tane dört tane evi olan binası olan bir adam var. Adama 280 metrekare dükkan vermişler, dört tane mülk binasına karşı. Evet. Ee, çok matrak bir Hasan amca var, e, Süryanik dairesinin yanında mahkemeyi kazanmış, 280 bin lira vermişlerdi. Mahkemi, bir ki şunu 1 trilyona çıkardı, hatta Hasan amca diyordu ki para delikanlıyı bozar, ben burada oturmak istiyorum diyordu ve mahkemeyi kazanmış şimdi yıkılamıyor orası. Evet. Böyle birki örnekler var ama genelde e, burada insanlar zorla ve kandırılma yöntemiyle zorla boşaltırdı yani ben 10 ay burada e, bulundum, e, insanların bir anda nasıl kaybolduğunu Buharlaştı sanki insanlar. Ben ne park edemedim. Doğru. Gece gündüz böyle bir anda kaybolmuş insanlar. Sokakta bir anda boşaldı. Yani çok fazla bir göç. Yani evet 5-10 tane göç olayı çektim ama. E, nasıl bir anda insanlar kaybol? Ben bile anlayamadım açıkçası. Ya bu hele şey geliyor aklıma. Yani, tamamen spekülasyon. Ancak kolluk kuvveti kuvvetlerinin hani zorlamasıyla olacak bir şeymiş gibi geliyor organize bir şekilde. E zaten yani. kiracılar kolayca atıldı. <Gülüyor> Evet. kiracılar onlar ko kolayca atıldı. Mülk sahipleri de işte değişik yöntemlerle ya vaatlerle kandırıldı ya da zorla kandırıldı yani. Bunun örneklerini biliyoruz yani. Evet, evet. Bir de şey çok garip geliyor esasında tüm bu kentsel dönüşüm içinde. Mesela biraz önce bahsettiniz ya mülkü var ama o mülkünün raycını alamıyor ve neredeyse zorunlu olarak onu dönüştürüyorlar ona. Bunun karşısında hukuki yapılan müracaatlar. Genelde mesela Sulu Kule örneğinde gördük. Hala dava devam ediyor. Ayında de devam eden bir dava var Sulu Kule'de. Belki kazanacaklar ama orada o binalar dikildi bile. Yani bu noktada hani somut olarak hukuki olarak başvurumuz somutta nasıl şey yarayacak? Hani bu binalar artık değişecek ve bu insanlar gitti. Burada bu süreç başladığından beri, siz gerçi 10 aylık dönemiyle ilgili soruyorum. Ee, burada bir örgütlenme gördünüz mü burada yaşayan insanlar arasında? Biz günahı yıktırmayacağız örgütlenmeyi. Pek görmedim. İnanın görmedim. Ya yani hatta burada bir dernek varmış. Ne yaptığını bile, bile bulamadım. Rastlaşmadım. Hı hı. Ee, bu anlamda ciddi bir örgütlenme yok yani. Hı. Tek tek insanlar işte Hasan amca gibi e, e, insanların e, böyle direnişleri oldu ama kolektif bir mücadele yok çünkü buradaki insanlar güçsüz insanlar ekonomik anlamda da güçsüz insanlar tek başına çaresiz insanlar avukat bütün bunlar hep uğraşı gerektiğini güçlü insanlar bir teslim oldular benim arkadaşımın binası var Londra'da yaşayan Özpan Taşdemur ve orta müteahhit Kemal bin restore edilmiş mavi bir bina en sonunda iki üç ay önce dört tane demir kapı kırdırılmış soydurulmuş ve adam mecbur kaldı terk etmektionda kaldı. Çünkü burada TOKİ bende ses kayıtları var. TOKİ buradaki insanlar demişler ki girin binalara kırın, parçalayın, yağmalayın kapılar, bacalar sökülürken duvarlar falan ve şu anda binalar kendi kendine göçüyor burada. Yani bu, şu anda ben 4-5 tane bina gösterebilirim ki şu 4-5 ay içerisinde bina kendi kendine göçtü. Yani, çürüdü yani. Çürüdü. Çünkü bunun sebebi şu ee, daha sonra diyecekler, ha bak bunlar zaten restore edilemez binalar. Mesela şu anda bir blok, şurada çevirdikleri kısmı yıkıyorlar. Diğer kısımlar başlamadılar. Hmm. Ama diğer kısımlar da şunu söyleyecek ya zaten bunlar restore edilemez. Hmm. Oysa burada 1900 yıllarının e, mimarisi yok edildi. Yani o o ilginç yapılar ve sağlam binalar bunlar. Temeller sağlam binalar. Burada anlatıyorlar, yani çok eski bir 60-70 yılı Yaşayan bir adamla konuştum. Eskiden 60-70 yıl önce burada sokakta insanlar yatarlarmış. Kapısı kapısı açık dolaşıla yani açıkmış yani böyle bir mekan zaten burası. Olan ilginç. Ya, o zaman insan şeyi düşünüyordu. Restorasyon değeri dediğimiz şey o zaman o mekanın sosyolojik değeri üzerinden sadece anlamlandırıyor. Yani birkaç yüz metre ötesindeki <gülüyor> İstiklal'deki bütün binalar neredeyse artık restorasyon kapsamında girmişken Tarlabaşı civarındaki bütün binalar 19. yüzyıldan kalma binaların herhangi bir değeri yok. Ya, ki. Bir kitap okuyorum şimdi adını hatırlayamadım ama bu 1900 yıllarda Paris devriminde Paris komününün Napolyon dönemindeki e, kentsel dönüşüm benziyor. Yani e, o, o dönemde de şehir işte Napolyon'un ve onun mimarilerin e, önerisiyle büyük geniş caddeler açılmış, bulvarlar açılmış ve kentsel dönüşüm insan, e, yani yoksul işçi sınıfı kentin merkezden uzaklaştırılıp varoşlara doğru itiliyor yani. Yok ediliyor. Ama aklıma da hep şu, e, gelip takılıyor bu arada konuşurken. Yani şimdi öncelikle tarla başının ilk yıkımı da değil bu. Sürekli yıkım olurken de insanlar buraya, ya burada yaşayan, burada ikamet edenlerden tarla başılı olanlardan bahsediyorum. Bir yandan da zorunluluktan Burada yaşayan çok insan yok mu? Bu tabii tabii. Ön yargınlık benim. Hayır hayır zorunluluk Çünkü burası e, terk edilmiş binalar olduğu için insana geldi e, düzeltirler, başlarını sokacak. Çünkü bundan çoğu e, Güneydoğu'dan, Kürt güçünden gelen insanlar var büyük çoğunluğu. Evet evet. E, zaten orada zor koşullarda yaşıyorlardı, Burada da zor koşullarda yaşamaya başladı. Bir sokak var tamamen merdiven altı midyeciliği yapılıyor ve Hı -hı. bütün kadınlar Çoluk, çocuk medya olayında çalış, yaşıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ee, yani olağanüstü zor koşullarda, orada da zor koşullarda, burada da zor koşullarda yaşıyorlardı. Ee, Pakistan'da bir Muhammed var, yani orada sıçan bile yaşamaz. Adam bir mağara gibi böyle yer altında yaşamaya çalışıyor. Yani e, çoğu yoksul insanlar buradaki evet. insanlar e, Romenler de yoksul insanlar işte e, zincirler evet. çoğunlukta yaşıyorlar burada zaten olan zor koşullarda yaşıyorlar evet. e, doğudan gelen Kürtler zaten zor koşullarda köyünden kovulmuş burada yaşamaya yaşama tutunmaya çalışıyorlar yani çok özellikle bir mekandan bahsediyorum aslında yani ciddi bastırılmış bir şey var e, kapatılmış bir Nasıl diyeyim? Çeşitlilik diyeceğim ama bu çok mu romantik olacak bilmiyorum ama yani İstanbul'da hangi milletten kimler varsa burada tutunmaya çalışan burası resmen bir şey gibi, Araf bölgesi gibi birçoğu için. Burada bir süre tutunmaya çalışıyorlar. Bir kısmı hayatının sonuna kadar burada kalıyor. Bir kısmı belki geri dönüyor, bir kısmı başka sertlere gidiyor vs. Gerçi hani başka semtlerde de çok böyle büyük çeşitlik var ama buranın yıkımı esasında e, bu şeyde esasında kaldırmış oldu. Çünkü bizim önceden aldığımızda şey var. başında aşağıya inmez. İşte or, orada işte hırlı var hırsız var diye ciddi bir şey vardı. Hani şehir efsanesi vardı. O yüzden biz hiç bilmedik ama bir yandan da bu yıkımın ortaya daha da gözler önüne serdiği şey esasında burada e, mesedeyim. Bütün haksızlıklar göz ön göz önünde gözümüzün önündeymiş esasında. Ve bu süreçte de belki bilmiyorum çok mu iyimserlik oluyor da hani belki de nerede yaşadığımıza dair bir hemze ne, de olsa daha iyi bir fikir edinmiş olabilir miyiz acaba diye. Şöyle söyleyeyim önce az önceki yaklaşımla e, buraya girilmez bölge gözüyle bakılıyordu. Hı. Ben şunu biliyorum ben zaten 30 yıl önce de ben bu bölgede bulundum, ee, 87 yıkımlarında da buradaydım. İşte daha zaman zaman süreçler içerisinde çektim burada, başka çalışmalar da yaptım. Burada IMF çatışmalarını çektim, burada Kürt çatışmalarını çektim ee, ve zaten e, meslek olarak da e, bu tip olaylar yatkın olduğum için kolaylıkla girebilmiştim. Ama ben şunu söylüyorum öz olarak. Ee, bizim insanımızda işte girilmez yabancılaşma yaş yaşanıyor. Oysa ben şuna inandım, şunun çalışma tarzım zaten budur. Ee, insana sevgiyle yaklaşırsan geri dönüşü de aynı şekilde oluyor. Biz insanlara yabancılaşmışız, insana hep böyle öcü gözüyle bakıyoruz. Oysa onun da bir insan olduğunu algılayıp o bakış açısıyla baktığımız vakit yani insani bir gözle baktığımız vakit, onun da bizim gibi insan olduğunu, korkuları, acıları, mutlulukları, sevinçleri olduğunu kabul ettiğimiz vakit, ona insanca yaklaştığımız vakit e, iletişim kurmak çok kolay. Ya bugün gördüğünüz işte yani dolaşırken yani e, ne kadar benimsemişler. Hatta koluma girip benimle hatıra fotoğraflar falan çektiriyorlar. yani e, Benim onlara kötülük e, etmeyeceğimi kabul etmişler. Burada belki bin tane İnsanla iletişim halindeyim ben. Belki iki tane şizofrenik bir vakı açıklam. Onun dışında 998 kişiyle işte mekana girerken de gördünüz. Gayet onumu insani ilişkilerim var. Ama şu tabii, e, ben bir gazeteci olarak e, gazeteciliği yıllardır doğru kamusal yarar adına kullandım. İnsanlığın yararı adına kullandım. Yani gazeteciliği zaten seçiş amacım buydu. Basındaki yapış biçimim de buydu zaten yıllardır. Buradaki çalışma tarzım da bu oldu. Yani ben onlara bir kere kazık atmayacağımı, kötülük etmeyeceğimi soruyorum. Mesela benden fotoğraf isterlerdi. Ben açık açık anlatırım, ya bunun mümkün olmadığını. Ama söz verdiğim vakitte getirip verdim. Mesela bir tane roman düğünü ve roman kına gecesi çektim. Hayatlarına en güzel fotoğraflarına benim sayımda sahip oldular. O kadar mutlu oldular ki şimdi videoya koyup koyup izliyorlarmış o fotoğrafları. Onlar için inanılmaz bir anı. Ee, yani bizim gazetecilikte bir durum vardı. İnsanları kandırma politikası. Ee, ben hayatımda hiçbir zaman haber kaynağını kandırmadım. İnsanı kandırmadım. ve Dolayısıyla insana yaklaşım da bu anlamda çok kolay oldu. Buraya girmek ve bir şey daha söyleyeyim. Ee, o girilmez denilen yere bugün süparla düzenleniyor. Bir sürü fotoğrafçı burada çalışıyor. Çıl Bana günde 10-15 tane mail geliyor. Ali Bey ne oldu beni de Bizi de götür falan. Ben gelin diyorum. Hatta e, götürüyorum, gezdiriyorum. Benimle birlikte takılıyorlar. Evet. Hatta 3-5 e, fotoğraf çekiyorlar. Hatta oturup mekanda bir arası var diyorum onlara. Evet. Ondan sonra ertesi gün bir bakıyorum, Facebook peş kaçıyor. Ah, darla başını e, bu yanlış tabi. Yani e, bu bir proje böyle çekilmez tabii ki. Emek harcamak lazım, çaba harcamak lazım. Yani e, yani 30 yıllık geçmişi bir yana bırakın. Ben 10 aydır burada gece gündüz çalışıyorum. Yani hala da çekmeye devam ediyorum. 30 bin kare fotoğraf oldu. Ee, bunun seçkisini yaptı 3 bin kare. Bu seçki azaltılacak 100 kare fotoğraf. Yani o kadar zor işler ki bunlar. Peki ben şey düşündüm mesela biraz önce bahsettiğimiz bir haber kaynağını kandırmama mevzusundan. Ee, biraz önce konuşurken esasında bu tarla başı fotoğrafları bir şekilde Facebook'tan bize de ulaştı ve öyle aslında herkesin haberi oldu. Pek çok fotoğrafınız şu anda Facebook'ta bulunabilir. Ee, Facebook'a koymak konusundaki çekincelerinizden bahsetmiştiniz biraz önce. Şimdi burada şeye merak ediyorum. Yani siz bu kadar fazla insanla burada bir aradayken, iletişime geçmişken, o sınırı nerede belleyebiliyorsunuz? <gülüyor> bu insanların hangi noktasında ben özel hayatlarını giriyorum ya da hangi noktalarını vermek zorundayım gibi? Şimdi burada Nuray abla var. Çok tatlı bir bayan. Ee, işte e, ne bileyim e, perdi var. Burada perde olmaya çalışan bir perdimiz var. Çok arabex müzik yapıyor. Çok ilginç bir insan. Şimdi e, ya da koyduğum bir iki fotoğraf var. Yani ben onların onayını alarak koyuyorum. Yani e, eğer ki on, kendince bir sakıncası varsa koymuyorum zaten. E, ben Facebook'a koyup koymamayı çok düşündüm. Yani ama koymam gerektiğine karar verdim çünkü e, bu insanların sesinin duyulması lazım. Bu tarlabaşı kentsel dönüşümün duyulması gerekiyordu. Dolayısıyla bugün iyi ki koymuşum diyorum çünkü dünyada yüz bin insana duyurabildik bunu. Yani dört e, bin küsür beğeni, 2000'e bine yakın paylaşım e, ve benim yüzümden ulusal basın uyandı. Demek ki ben doğru bir iş yaptım bu insanlar sesinin duyurulması konusunda. Ama açık açık onlara bunlar ahlaksız, kötü insanlar falan deme, demedim hiçbir zaman. Yani buranın sosyolojik gerçeğini doğru nesnel olarak anlatmaya çalıştım. Son e, bir yazı yazıldı. Orada şunu söylüyor. E, ne, tam hatırlayamadım ama e, tarlabaşı bir hayal olacak ama özellikle fotoğraflar somut bir gerçeklik olarak kalacak diye bir cümlesi var. Dolayısıyla bu fotoğrafta e, yarınki Hayatta bir somut gerçeklik olarak kalacak. Bu anlamda çok önemseydim ben fotoğrafta. Yani bu projeyi bu ülkede STK'lar sahip çıkmadı. İnsanlar sahip çıkmıyor maalesef. Belediyeler zaten sahip çıkmıyor. Zaten onu, bu işi beceren, yapanlar onlar. Ee, dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Her zaman diğer projemde de söylediğim gibi Gabriel Marquez'in bir cümlesi var. Çok hoşuma gider. Doğanın ve insanlığın geleceğine inanmıyorum ama inanmak için yazıyorum dediği gibi. Ben de sonuçta bir şeyler değiştiremeyeceğimi biliyorum ama belgelemek ve gelecek adına bunlar kalmasını çok önemsiyorum. Yani çalışmamın temel motivasyonu bu, itici gücü bu. bu çok önemsedim.